102. Bölüm Mekke Kureyşliler ticaret yapmadan duramazdı. Fakat artık iden iye gözleri korkmuş, böyle bir sefere çıkabilme cesaretini gösteremez olmuşlardı. Bir araya geldiler ve konuştular. En sonunda... Esved bin Muttalib'in tavsiyesi üzerine Necid çölünün yolu tutulması kararı alındı. Böyle bir yoldan gidecekleri Muhammed'in ve asabının hatırından bile geçmezdi. Birçok ortağın katıldığı geniş sermayeli bir kervan, Safvan bin Ümeyye'nin emri altında hareket etti. Müşriklerden Nuaym bin Mesud, bir işi için gizlice Medine'ye gelmiş, Yahudilerden Kinane bin Ebi Hukayk'ın misafiri olmuştu. Gece oturdular. Komşulardan, tanıdıklardan gelen birkaç kişiyle birlikte içmeye başladılar. Müminlerden Selid bin Numan'da içki sofrasında bulunanlardandı. Arda arda yuvarlanan bardaklar, meclisi çakır keyif edince, dillerdeki düğüm bir miktar gevşedi. Nuaym, Mekke'den bahsetmeye başladı. Safan bin Ümeyye idaresinde yola çıkarılan kervanı tafsilatıyla, ballandıra ballandıra anlatıyordu. Mekkeden yola çıkan kervan sözü meclistekilerden Selit bin Numa'nın aklını başına getiri verdi. Elindeki içki kadehini bıraktı ve dinlemeye başladı. Nuhaim sarhoşluğun verdiği neşe içinde edebi bir konuşma yaptığını biliyor. Sözlerinin sonunun nereye varacağını hiç düşünmüyordu. Artık Selit içmiyor. Dinlediklerini unutuverme korkusu onun elini kadehden uzak tutuyordu. Daha bir müddet sohbet edildikten sonra meclis dağıldı. Evine doğru yönelen Selit'in, bir müddet yürüdükten sonra yolunu değiştirdiğini fark eden olmadı. Selit, yarım saat sonra Resulullah Efendimizin kapısındaydı ve duyduklarını birer birer anlattı. Sabahleyin ilk iş, Zeyd bin Harisi'nin idaresi altında toplanan yüz kişinin acele yola çıkartılması oldu. Kimse onların nereye, niçin gittiğini bilmiyordu. Cemaziyel Ahir ayı sona ermek üzereydi. suyu adı verilen yere konmuş bulunan Kureyş kervanındakiler uzaktan yükselen bir tozun neye delalet ettiğini önce anlayamadılar. Kim bilir neyin nesidir deyip geçtiler. Her gördüklerinden kaçarlarsa evin yolu mu bulunurdu? Ama aradan geçen kısa bir zaman onların ellerini alınlarına pişmanlıkla vurmalarına sebep oldu. Gelenler yabancı değildi. Bedir'de tanıştıkları yiğitlerdi bunlar. Artık kervanı yürütüp götürmek hiç mümkün değildi. Bedir'de bire üç oldukları halde mağlup düştüklerini bilenler, bu defa gelenlerin yarısı kadar bile olmadıklarını görüyorlardı. Karşı koymakla ölümü peşinen kabullenmek arasında hiç fark yoktu. Bu sebeple mal mı can mı diye yapılan kısa bir muhakemeden sonra her biri Mekke yolunu tutmayı daha uygun buldular. Alabildiğine kaçmaya başladılar. Kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bir tek onlara kılavuzluk görevini yapan Furat bin Hayyan esir edilmiş, diğerlerine yetişme imkanı olmamıştı. Resulullah Efendimiz gelen kervanın beşte birini ayırdı. 20.000 dirhem tutmuştu. Demek tamamı 100.000 dirhem tutarındaydı. Ayrılan beşte bir Resulullah Efendimizin ailesine, akrabasına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara dağıtılacaktı. Safan bin Ümeyye sanki bu kervanı Zeyd'in idaresindeki birle teslim etme görevi yüklenmiş de kazasız belasız götürüp teslim etmiş gibiydi. Artık Rahatça Mekke'ye dönebilirdi. O da öyle yaptı. Yapabileceği bir başka şey yoktu. Bedir'de öldürülenlerin kanı hala yerde dururken, bir de bu kervanın elden çıkması acıların üzerine ekilen tuz ve biber yerine geçmişti. Artık bu işi daha fazla uzatmamak ve neticeye kısa yoldan gitmek lazımdı. Bedir öncesi Ebu Süfyan tarafından getirilen kervanın elde ettiği kar hala saklı duruyordu. Öç alma yolunda harcanması kararı vardı. Artık kabile kabile dolaşmak ve Müslümanlara karşı savaşmak üzere yardım toplamak lazım geliyordu. Herkes sağda solda alabildiğine propaganda yaparken şair Ebu Azzen’in ağzını bıçak açmıyor, ses çıkartmıyordu. Yapılan birçok teklifi, ''Muhammed'e söz verdim.'' ''Hayatımı dilimi tutma karşılığında kurtardım.'' diyor, sözünde duruyordu. En sonunda Safan bin Ümeyye ile Cübeyr bin Mutim tarafından yapılan ısrarlar, ileride kendilerinin her türlü ihtiyacını temin etme vaatleri karşısında dayanamadı, ''Peki.'' dedi. Kabile kabile dolaşmaya başladı. Bu defaki hazırlık Bedir'e benzemiyordu. ''Ölüm var, dönüş yok.'' prensibinden hareket ediyor mutlaka bir sonuca ulaşacaklarına emin bulunuyorlardı. Bir sabah namazından sonra Nebiler Sultan Efendimiz kendisine yönelen gözlerin bir konuşma beklediğini anladı. Ey insanlar! ''Fenalıkları terk edin, Rabbinizin yoluna dönün, tevbe edin, Allah'ın bağışlamasını dileyin. Ben bile günde yüz defa Allah'a tevbe ediyorum.'' dedi. Dinleyenler bu sözü gönül âleminde değerlendirdiler. Kendisi için hiçbir korku ve kederin bulunması düşünülemeyen büyük peygamber, yüz defa tevbe ederse bize düşen çok şeyler olsa gerekiyorlardı.'' ve Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. Bütün insanlar hata ederler. Hata edenlerin en hayırlısı, hatalarından dönen ve Allah'a tevbe edenlerdir. Demek ki insan hata ettiğinden çok, bu hatadan tevbe etmediği için derde düşmeliydi. Hiç hata etmemek kimsenin işi değil. Hata ettikten sonra tevbe etmesine değer veriyordu. Çünkü Efendimiz, şayet, siz hata etmeseniz Allah Teala sizi ortadan kaldırır ve yerinize de hata eden ve yaptığı hatadan dolayı Allah Teala'nın bağışlamasını dileyen kullar yaratır. Onlar Allah'a yalvarır, bağışlamasını dilerler. O da onları bağışlar buyurmuşlardı. Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz sözlerine şöyle devam ettiler. Allah Teala mümin kulunun tebesiyle. Şu adamın duyduğu ferahlıktan daha üstün bir ferahlık duyar ki o adam yanında devesi üzerinde yiyeceği, içeceği bulunduğu halde ıssız, bitkisiz bir çölde bulunmaktadır. Uykusu gelmiş, bir ağaç altında uyumuş ve devesi de çekilip gitmiştir. Adam uyanınca deveyi bulamadı. Bir tepeye çıktı, bir şey göremedi. Sonra ikinci tepeye çıktı, bir şey göremedi. Üçüncü tepeye çıktı yine bir şey göremedi. Döndü, eski yerime gideyim, ölünceye kadar uyuyayım dedi. Kolunu başının altına koyarak ölümünü beklemek üzere yattı. Bir de baktı ki devesi yürüyüp geliyor, yularını da adamın eline bırakıyor. Adam sevincin verdiği şaşkınlıkla şükür borcunu eda için ''Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum'' diyor. Peygamberler İmam Efendimiz bu temsili anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. İşte Allah Teala kulunun tevbe etmesi sebebiyle devesini bulan bu adamdan daha fazla sevinçlidir. Ya Resulallah söyler misin Allah Teala kulunun tevbesini ne zamana kadar kabul eder? Yerli yerinde sorulmuş bir sualdi. İnsan bir hata yapacak, bir daha yapacak, hatalar birbirini takip edip duracak, bir insan yaptığı günahlardan dolayı endişe etmeyecek, hesaba çekileceği korkusunu yıllar yılı hiç duymayacak ve daha sonra gün gelecek, tevbeye sarılacak, pişman olduğunu mevlasına arz etmeye çıkacak. Böylesi için bir tevbe imkanı var mı? Nebiler Sultan Efendimiz tek cümleyle bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Allah Teala kulunun tevbesini, Canı boğazına gelmedikçe kabul eder. Allah Teala gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek üzere gece elini açar ve bekler ta sabaha kadar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek üzere de gündüz elini açar ve bekler. Bu hal güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Bu sözler Peygamber Efendimizin asabı tarafından Allah Teala kulunun tebesini her an kabul'e hazırdır. Yeter ki kul tebesin manasında anlaşıldı. Sizden evvel yaşayanlardan biri 99 insanı öldürmüştü. Daha sonra içine bir pişmanlık çöktü. Yeryüzünde en bilgin insanın kim olduğunu araştırdı. Ona bir rahibi tavsiye ettiler. Adam rahibe geldi ve ''99 tane insan öldürmüş bulunuyorum. Benim için tevbe imkanı kalmış mıdır? Bağışlanmam mümkün mü?'' dedi. Rahip ''Hayır.'' diye cevaplandırdı. Adam ''Madem ki benim için dönüş imkanı kalmadı.'' Düşüncesiyle ''Seni de öldüreyim. Yüz olsun bari.'' dedi ve rahibi de öldürdü. Fakat yine pişmanlık çökmüştü içine. Yine bu hayatına bir nihayet vermek istiyordu. Tekrar sordu en bilgin olanı. Bu defa ona bir başka alimi gösterdiler. Ona geldi. ''Yüz adam öldürmüş bulunuyorum. Benim için tevbe ve bağışlanma imkanı var mıdır?'' dedi. ''Evet, Allah'la kulunun arasına kim girebilir, kim engel olabilir?'' cevabını aldı. Bu cevap onun içinde bir ümit ışığının yanmasına vesile olmuş, sevinmişti. ''Ancak'' dedi alim. ''Filan şehre gidecek ve orada'' Allah'a ibadet eden insanların arasına karışacak ve onlarla birlikte Allah'a ibadet edeceksin. Bir daha hiç kendi yurduna dönmeyeceksin. Çünkü orada seni fenalığa sürükleyen ve sürükleyecek olan fena kişiler vardır. Onların tesirinden kurtulman lazımdır. Adam bu emri alınca derhal o şehre doğru hareket etti. Fakat bu defa ecel önünü kesmiş bulunuyordu. Yolun yarısında vefat etti. Rahmet melekleri de, azap melekleri de onun başına toplanmışlardı. Rahmet melekleri, ''Bu adam tebe ederek, Allah'a yönelerek buraya kadar gelmiş bulunuyor. Bunu bizim alıp götürmemiz lazım.'' diyor. Azap melekleri ise, ''Bu adam hiçbir hayır işlemiş değildir. Üstelik 100 tane adam öldürdüğü de belli. Biz almalıyız.'' cevabını veriyorlardı. Mesele melekler arasında halledilemeyince onlara insan şeklinde bir başka melek gönderildi. Onu görünce çağırdılar. Aramızda adaletle hüküm vermek üzere seni hakem tayin ediyoruz dediler ve durumu anlattılar. Adam düşündü. Çıktığı yerle gittiği yer arasını ölçün. Bulunduğu yer hangi tarafa daha yakınsa hüküm ona göre olsun. Gideceği yere yakınsa rahmet melekleri. Çıktığı yere yakınsa ''Azap melekleri alsın bu kişiyi.'' dedi. Yerlerinde bir hakemlik yapılmıştı. Memnuniyetle kabul ettiler. Yapılan ölçüde onu gitmek istediği şehre bir miktar daha yakın buldular. Böylece rahmet melekleri tarafından alınıp götürüldü. enimizin bu anlattığı temsilde adamın çıktığı şehirden maksat ihtimal ki onun yaşadığı eski hayat tarzını gideceği şehir ve tövbetlikten sonra yaşamak istediği yeni hayat tarzını ifade ediyordu. Bu adamın gönlü yine eski günlerimi dönmeye meilliydi yoksa günah hayatına bir daha dönmeyi mi istiyordu? Hakem işi bu yönüyle ele almış oluyordu. Daha sonra Resulullah Efendimiz allah Teala'nın şu ayetini bir defa daha okudu. De ki, ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç şüphe yok ki O bağışlayandır, merhamet sahibidir. <Gülüyor> Efendimiz,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 bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek geleni hoşarak karşılarım. Yeryüzünü dolduran günahla fakat şirk koşmamak şartıyla geleni onun denge olan bir bağışlayışla karşılayabilirim. seyyid Mürsel'in Efendimizin bu konuşması gönülleri bir başka sabaha bir başka aydınlığa kavuşturmuş, Yüce Mevla'nın kullarına merhametini, Lütuf ve Kerem'ini öyle güzel anlatmıştı ki. Hele o güzel anlatış, hele Resulullah Efendimizin Mevlasından bahsederken sesindeki erişilmez eda, bunları dillerin anlatması mümkün değil. Neler oluyor Ekap? Bu soruyu soran Resulullah Efendimizdi. Mescitte yükselen gürültünün bir türlü kesilmemesi sonucu olarak evinin önündeki perdeyi kaldırıp bakmıştı. Kâb bin Malik, yanında duran İbnu Ebi Hadreddi gösterdi. Bir türlü alacağımı tahsil edemedim ya Resulallah. Şimdi yaptığımız kavgada yine bu alacak yüzündendir. Resulullah Efendimiz gösterdiği adama baktı. Borcunu ödeyemediği. Resulullah Efendimizin mehcidinde yakasından yapışılan bir insan durumuna düştüğü, üstelik alemlerin sultan efendisinin de bu haldeyken üzerlerine geli verdiği için ruhen ezilmiş bulunuyordu. Fahri Kainat Efendimiz Kâb'ın Ka yüzüne baktı. Sonra eliyle bir işaret yaptı. Bırakıver dediği Kâb efendimizin maksadını anlamıştı. Hatırım için ''Alacağının yarısından vazgeçer misin?'' demek istiyorlardı. ''Hay hay, vazgeçiyorum ya Resulallah.'' diye karşılık verdi. Efendimiz o zaman İbnü i Ebi Hadre'de döndü. ''Kalk, borcunu öde.'' dedi. İkindi vakti yaklaşmış, Resulullah Efendimizin arkadaşları birer ikişer mescide gelmeye başlamışlardı. Bu arada Resulullah Efendimiz karşısında ayakta duran ve oturmayan adama ne istiyorsun diyen bir bakışla baktı. ''Ey Allah'ın peygamberi, cezayı gerektiren bir iş yaptım. Layık olduğum cezayı ver. Ne yaptın? Şehrin kenarlarında bir kadını yakaladım, öptüm, kucaklamaya çalıştım. Daha sonra Allah'ın azabını hatırladım ve senin huzuruna geldim. Vereceğin cezayı bekliyorum.'' Hazret Ömer söze karıştı. Allah senin bu kusurunu örtmüş. Ortada şahit yok. Keşke sen de örtmüş olsaydın. Gelip burada söylemeseydin dedi. Resulullah Efendimiz ne o adama bir şey söyledi ne de Hazret Ömer'e. Adam bir köşeye oturdu. Aradan bir müddet geçti. Bu defa kendini yenemedi. Pişmanlık ağır basıyordu. Yine Resulullah Efendimizin yanına geldi. ''Ya Resulallah, vereceğin cezayı bekliyorum.'' dedi. Fakat Efendimizden yine bir cevap alamadı. Namaz vakti yaklaşmaktaydı. Üzerinde bu günahın varlığını hissede hissede namaza durmak istemiyordu. Alnını ter kaplıyor Suç işlemiş bir mücrim gibi değil. Cezasını görmüş vicdanlı bir insan gibi Rabül Aleminin huzurunda el bağlamayı arzu ediyordu. İbadetini takdim ettiği mevlâsının ''Bu günahla mı geldin huzuruma?'' demesi ihtimali kalbini titretiyor, yerinde duramaz ediyordu. Bu işi sona erdirmek, çekeceği ceza ne olursa olsun vicdan huzuruna kavuşmak için yalvaran bir sesle. ''Ey Allah'ın peygamberi! Ey peygamberler imamı! Ben bir suç işlediğimi itiraf ediyor ve cezamın verilmesini istiyorum.'' dedi. Fakat Nebiler Sultanı ona cevap verecek yerde başını kaldırdı. Ve zinlerin en büyüğüne seslendi. Kalk ey Bilal, ezanı oku ve bizi rahata kavuştur. O cezasını çekmeye ne derece hevesli ise Nebiler Sultanı da buyurun Rabbinizin huzuruna. ''Buyurun onun huzurunda baş koyma saadetini tatmaya'' diye ilanın yapılmasına çok daha fazla arzuluydu. Tekrar bir miraç yapmak, tatmayanın bilmeyeceği o mübarek anın heyecanını bir daha duymak, öyle vaktinden ikindiye kadar geçen zamanı Mevlasının hasretiyle geçirdiğini bir daha arz edebilmek, Huzuruna kabulünün verdiği saadet duyguları içinde hamd ve şükrünü takdim etmek. Ve bu arada Mevlasının huzurunda bir kusur yapıverme, edebe uymayan bir hale düşüverme endişesiyle erimek. Mevki ve makam yükseldikçe edep şartları incelir. Herhangi bir ferdin Allah'a karşı takılması lazım gelen edeple, Hazreti Ebu Bekir'in takılması gerekli olan edep bir değildir. Hele, Rabül Alemin'in sevgilisi olma bahtiyarlığına eren Resul-i Kibriya'nın Mevlasına karşı olan edebi hayallere sığmayan bir ölçüde olacaktır. Bu sebeple namazda Yüce Mevla'nın huzuruna duran Server-i Kainat Efendimiz bir bakıma miracını yaparken diğer taraftan da bu miraca layık olan edebi bir an için olsun hatırından çıkarmayacaktır. Bilal'in yanık sesi ilanın yapıldığı zaman melekut aleminin kapıları açılmış, Sultanı Emviyanın rehberliği altında huzura girme ve en üstün edep kaideleriyle ibadetin takdimine sıra gelmiştir. Efendimiz ezandan sonra kalktı ve büyük dedesi İbrahim Peygamber tarafından yapılan Kabe cihetine döndü, namaza durdu. Namaz bittikten sonra efendimiz mescitten çıkıp gitti. Fakat adam yine Resulullah Efendimizin ardına düşmüş bulunuyordu. Hadisenin şahitlerinden Ebu Ümame neler olacağı merakıyla peşlerinden geliyordu. Nihayet adam Resulullah Efendimiz'e yetişti. ''Ya Resulallah ben bir suç işlemiş bulunuyorum cezamı ver.'' dedi. O zaman Nebiler serveri yüzünden pişmanlık akan bu adama döndü. ''Sen evinden çıkarken... Güzelce abdest almadın mı? dedi. Evet aldım ya Nebi Allah. Sonra bizimle namazı beraber kılmadın mı? Evet ya Resulallah sizinle birlikte kıldım. Hadi. Allah senin günahını bağışlamış, cezanı kaldırmıştır. Ebu Ümame adamın oradan büyük bir sevinçle ayrıldığını gördü. Nihayet bir saatlik bir zaman içinde Resulullah Efendimiz'e dört defa ayrı ayrı başvurup cezasının verilmesini isteyecek derecede pişmanlık duymanın ardından Cenabı ı Hakk'ın kendisini bağışladığını bizzat Allah'ın peygamberinden duymuş olmak onu derecesiz bir memnuniyete sevk etmiş. Bu memnunluğun izleri onun gözlerinden yaş getirmiş kulaklarına varıncaya kadar sıcak bir heyecan dalgası bütün vücudunu sarmıştı onu bağışlatan, kalbini patlatacak dereceye ulaşan bu pişmanlık olmalı diye düşündü Ebu İmame Daha sonra birkaç gün evvel Resulullah'ın yaptığı konuşmadan hatırında kalan bir cümleyi zihninde bir defa daha tekrarladı. Bütün insanlar hata ederler. Hata edenlerin en hayırlıları da hatalarından dönen ve Allah'a tevbe edenlerdir. Efendimiz bu hadisi şerifi bu adam gibisi için söylemiş olmalı diye mırıldandı. Başı önünde evine doğru ilerleyen adamın ardından yine mırıltı halinde. Tebrik ederim seni ey hata edenlerin en hayırlısı olan mutlu kişi diye mırıldandı. Aydınlığa Doğru programımızın 102. bölümünü dinlediniz.